Hazır mısınız? Evlerinize doğru sımsıcak bir rüzgar esmeye başlıyor. Bağdı Sabah Hazırlayıp sunan Muhammed Ali Yurtakol. Bağdı Sabah Bağdı Sabah Badı Sabah Teala ve lehül hamd. Selamü aleyküm ve ve berekatühü teali. Kardeşlerim merhabalar efendim. Allah Teala'nın celle ve ala hazretlerinin rahmeti, bereketi, inayeti, lutfu, keremi, ihsanatı cümle misin, cümle kardeşlerimsin, cümle gönül dostlarımsın üzerinden eksik olmasın. Allah Azze ve celle cümle cümle kardeşlerimse, cümle gönül dostlarımsa hak dairesinde, hakikat dairesinde Gerçek manada hayatlar, ömürler Bereketli inşallah Yine yarınlar nasip eylesin Ahirette Yüzümüzü ak edecek Bizi Cenab-ı Rabbul Alemin'in indi ilahisinde Efendim Allah Azze ve Celle yaklaştıracak Hazreti Resulullah'a yaklaştıracak Allah'ın dostlarına yaklaştıracak inşallah. Tam manasıyla amelleri işlemeyi de Nasip eylesin Fitneden, fesattan uzak eylesin Özellikle hurafeden, bidattan ve ne olduğu belirsiz dine sonradan sokulan her türlü halden de uzak edip ehli sünnet itikadı içerisinde hür, muhabbet dolu, sevgi dolu inşallah hayat yaşamaklığımız nasibesinde. Aziz olsa işte hayatı demek ki anlamlandıran, o hayatı yaratan. O hayatı yaratan, Yoktan var eden, yaşartan ancak ancak Cenabı Hak Celle Velaluhu O haydır, o kayyumdur e, dolayısıyla da ezele ebede her şeye gücü yetendir. Bir ol demesi kainatın bütün düzenlerinin, bütün tertiplerinin olmasına sebeptir diye de ifade ederim. O açıdan gündelik hayatımızın içerisinde, koşuşturmalarımızın içerisinde Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, Allah Azze ve Celle'nin nehirlerini hayatımıza ne kadar çok yansıtabiliyoruz? Biz işte sanatımıza, işimize, maslahatımıza, her türlü halimize bazı şeyleri sokabiliyor muyuz? Hayatın neresindeyiz ve neler yapıyoruz diye hepimiz kendi kendimize e, sormakla mükellefiz. Ve bunun cevaplarını da inşallah meşru dairede alıp yine gönlü, kalbi, aklı, rakik bir halde Hoş bir halde yine hayatımıza devam etmemiz lazım. Bunun için gündelik hayatı, günlük hayatı düzenleyen, onları tanzim ve yine tertip eden kurallar var. Bunlara adeta bu muhâşeret kuralları deniyor biliyorsunuz. Adeta bu muhâşeret kuralları sayesinde şahs ve insan, kişi, e, kıymetli kardeşlerim ne yapar? Belli bir dola şey yola, belli bir düzene, belli bir tertibe erişir. Çünkü nasıl yaşayacağını, nasıl hareket edeceğini bu adab, bu edeplendirme kurallarından öğrenir. Nasıl ki hal ilmini öğrenen, ilmi hali öğrenen, hal ilmine, davranış ilmine sahip oluyor ise, vücudunun içerisindeki davranışları o ilmi hale göre şekillendiriyorsa, adab ilmini öğrenen de oturmasını, kalkmasını, yemesini, içmesini, işte tuvalet adabından tutun, işte konuşmaya, bir yere Efendime söyleyeyim misafirliğe vs. veya paylaşıma da dahil her türlü adabı, her türlü hali öğrenir terli kardeşlerim. Meşhur bir sözdür, çok hoş denmiş. Edep bir tacimiş nur-u hüdadan giy o tacı, emin ol her beladan demiş yine büyüklerimiz. Hoş demişler, güzel söylemişler. Dolayısıyla da buna da uymak gerekiyor efendim. Aziz olsa işte adab ifadesinin aslı öncelikle Araplı Arapça olup edep kelimesinin çoğuludur adab. Edep sözlükte davet, iyi tutum, incelik, kibarlık, hayranlık ve takdir anlamlarına geliyor. Edep terim manası itibariyle bir toplumda örf, adet ve yine kural halini almış. İyi tutum ve davranışlar veya Bunları kazandıran bilgi şeklinde de tarif ediliyor. Ve esasında adab, ahlak, terbiye ve nezaket kurallarının bütününe verilen bir ad olmuş, İslamiyet'in güzel yine saygıda söz ve davranışları olarak temegyüz etmiş ve bu itibarla da edep, insanların kendisine davet olunan bütün hayır, zarafet ve güzel ahlak demektir. Başka bir tarifiyle adab Allah'ın ve peygamberinin emir ve yasaklarına uygun bir biçimde ve surette hareket etmek demektir. Bir mümin için en ideal adab kuralları yine Kur'an-ı Kerim'de öğretilen ve arkasından insanlığın iftihar tablosunun sünnetiyle tatbik edilip yaşanan adaptır. Muaşeret karışmak. Arkadaş olmak ve beraber yaşamak manalarına geliyor. adab bu muaşşeret ise bir insanın toplum halinde medeniyet üzerine yaşaması için uyması gerekli olan ahlak, terbiye ve nezaket görgü kuralları şeklinde tarif ediliyor. Cenab-ı Hak insanı hem maddi hem de manevi donanım açısından en güzel şekilde yaratmıştır. Onun dünyaya göndermiş, onu dünyaya göndermiş ve dünyanın bütün nimetlerini insanın önüne sermiştir. Göndermiş olduğu kitaplar ve peygamberler vesilesiyle ona hak ve hakikatleri göstermiş ve bir takım ahlaki kural ve disiplinleri öğretmiştir. Bu noktada elbette bizim en önemli rehberimiz, ışığımız efendimiz Ali aslıattu ve Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkında gerçekten sen çok büyük bir ahlak üzerindesin buyurdu Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde, hadis-i şeriflerinde efendim yine ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir. Öyle değil mi? Yani ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdim diyor. Tamamlamak ne demek? Kemali ermek, hitami ermek. Yani Usveyl Hasene olmak en güzel ahlak sahibi olmak. Ve o ahlak teme yüz ettiği müttecide çevresindeki nice insanlar, nice şahsiyetler efendimizin ahlakının meftun olmuşlar. Aha. Hani çok söylerler yani bir pervane ışığa hayır diyemez. Nur sevdalısı bir da nura hayır diyemez. İşte ruhunu dinginleştirmiş, ruhunun efendime söyleyeyim, beklentilerini ona vermiş, ruhunu güzelleştirmiş bir şahs da, kıymeti kardeşlerim, nura hayır diyemez. Mutlaka temizlik, nezaket ve nur, efendilik gördüğü zaman, onda bambaşka bir hal, bambaşka bir durum ve tutum meydana gelir. İç dünyası, sanki böyle onu, ister gibi, bir yönelmeyle karşı karşıya gelir. Buna celp diyelim kısacası. İşte İslam zaten, Şahsların model haline getirmek suretiyle onu en başta kendi ailesinde, akrabasında, çevresinde, toplum içerisinde efendime söyleyeyim örnek bir kişiliğe büründürüyor. Ne kadar güzel aslında. E bugün işte kişilikle alakalı bunalımın olduğu şahsların içinin boşaltıldığı bir asırda işte İslam'ın yapmak istediği aslında kişiye yeniden Allah'ın vermiş olduğu itibarı kazandırmak. İşte eşrefi mahlukat olan insan, demek ki ademiyet vasfını taşır ise, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuğu olduğunun, bir peygamber evladı olduğunun farkına varır ise, ceddi gibi, Cetti'nin davranışlarını da bilirse, onun gibi hareket eder. Yok bilmez ise, e bu sefer de nefsine göre, keyfine göre, efendim, çıkarına göre hareket eder ki, bu da şahsı son derece çıkılmaz bir yola, Efendim iter ve allak bullak eder. Bu nedenle işte toplum içerisinde adab-ı muhaşeret kurallarının insanlara, çocuklara, gençlere ta ufak yaştan itibaren öğretilmesi gerekiyor. Bir bir, işte şu şudur, bu budur, işte böyle yürünür, böyle konuşulur, böyle yemek yenir, böyle oturulur, böyle kalkılır, böyle efendime söyleyeyim sohbet edilir, böyle yardım edilir, böyle işte, işte efendim verenel efendim üstündür efendim sadaka yaparken veya hayır yaparken sağ elin verdiğini sol el görmeyecek evladım diye aynen onu belli bir kıvama getirerekten yine muhlis, temiz, mümin yine muhabbet dolu bir şahsaneyidir işte böyle olursa e, o toplum içerisinde nice nur gönüllü nice hak ve hakikatle meftun efendim fertler yetişir Aksi halde de işte hırsız, egoist, kendi nefsinin arzu ve isteğinden başkasını düşünmeyen, akşama kadar maymun gibi kendi iştahasının peşine düşmüş, daldan dal atlayan, muz gördüm mü takla açan yine insanlar ortaya çıkar. İşte günümüzde de zaten ruhu aldığınız zaman, insanı ortadan kaldırdığınız zaman ruh boyutunu, vicdanı bitirdiğiniz zaman, ahlakı bitirdiğiniz zaman, yapmayacağı şebeleklik yok evet o açıdan yani yeniden işte milletleri millet yapan o zaman adat ve edep dediğimiz meselede iffet dediğimiz meselede çok ciddi ve net durmak gerekiyor yani kimse işte son dönemlerde konuşulan efendim mevzulara takılmasın demesin yani her seferinde ya adamlar tek tip adam yetiştiriyor bu nasıl iş tek tip adam dediğin ne demek kim o senin dediğin şah eğer yetişirsek benzersek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek. E şimdi bir mümine bir Müslümana sorsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek istemez misin? Başımla gözümle de der. Ben onun ahlakının küçük de olsa bir numunesini taşısam küçücük bir temsilcisi olsam benim için diyor dünya çapında, dünyadan daha kıymetlidir. Müslüman nazarında budur. E, dolayısıyla efendisini, kainatın sultanını, Allah'ın Habibini taklit etmek, e, onun gibi yemek, onun gibi içmek, onun gibi oturmak, onun gibi kalkmak, onun gibi şekil sahibi olmak bence Müslüman açısından, müminler açısından yadırganmaması lazım. Bilakis e, takdir edilmesi lazım. Yani ahir zamanda at iziyle it izinin birbirine karıştığı yine zamanda yaşıyoruz. Yani böyle insanları da takdir etmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Sağol kardeşim. Allah senden razı olsun. Allah işine gücüne kuvvet versin. Cenab-ı Hak seni zatından başkasına muhtaç etmesin. Senin rızkını bolla bollaştırsın. Sen şu asırda Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine efendim göstermiş olduğu bir şahsa benzersiniz. Onun gibi davranışa davranıyorsun. efendim Giyiminde, kuşamında ona benziyorsun. Halinde işte... Ona benziyorsun. Allah senin yar ve yardımcını olsun. Dolayısıyla sen bize İslamı hatırlatıyorsun. İşte ne güzel. Ama bir de tersini düşünün. Bir şahs işte cübbesini takmış, sarığını takmış, e, sakalını bırakmış ama ahlak İslam ahlakı değil. E, ne olacak yani bunun dışında her türlü şey olsa, e, efendim dış noktasında benzeme olsa ama iç tarafı Allah bullak olsa o da yanlış. O zaman mutlaka eğer bu işi Allah için yapıyorsa bir kişi bir onu desteklemek lazım. İkincisi Allah için yapmıyorsa da kardeşim sen İslamiyet'e zarar verme. Sen kafana göre, nefsine göre bir hayat yaşıyorsun. Sakın ha sakın sen bak bizi yolda bırakırsın. Dolayısıyla da bize zarar verirsin. Müminlere, Müslümanlara zarar verirsin. Ya bu durumun durumundan vazgeç, kendini olduğun gibi göster veyahut da göründüğün gibi ol demek gerekiyor. Değerli kardeşlerim işte Cenab-ı Hak insanı demek ki hem maddi hem de manevi donanımla en güzel surette yaratmış insana düşenti, bu suretine bu şekline sahip çıkmak. Bu noktada bizim en önemli rehberimiz demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Cenab-ı Hakk'ın kendisini ve kendi hakkında gerçekten sen çok büyük bir ahlak üzerindesin buyurması bizim için en önemli referanstır. İki hasret vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar, cimrilik ve kötü ahlak buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, güzel ahlaka çok önem vermiş, insanlara karşı iyi ahlaklı olun şeklinde, ashabına da yine uyarılar da bulunmuştur. Edeb ve güzel ahlak hakkındaki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasakları herkesi ilgilendirmektedir aziz dostlar. Bu sebeple edet verme, ve terbiye etme konumunda olan her kişinin de bu emir ve yasakları önce kendi şahsında tatbik etmesi daha sonra da terbiyesi altında bulundurduğu kişileri bu güzel ahlakla ahlaklandırmaya çalışması ve gayret etmesi gerekiyor. Ve Aziz ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında bir Müslümanın sahip olması gereken adab-ı muaşerat kuralarını yine başlıklar halinde ufak tefek incelemeye çalışalım. Evet birincisi hilm sahibi olmak önemlidir. Efendim bakınız ve hilm sahibi bir şahs efendime söyleyeyim çok ciddi yerlere var. Veya ikincisi yaşlılara hürmet gösterme noktasında titiz olması lazım. Selam vermek için efendime söyleyeyim gayret göstermesi gerekiyor. Efendim hapşırma adabını bilecek, yemek yeme adabını bilecek, efendim esim, oturma kalkma adabını bilecek, temizlik ve tuvalet adabını bilecek, toplantı adabını bilecek, insanlarla konuşma ve da nasihat adabını bilecek, misafir ağırlama adabının farkında olacak ve muhterim kardeşlerim bunları en güzel şekilde de yine misafirler arasında paylaşacak. Bunu da unutmayacağız. Sohbet dediğimiz... İnsanlarla işte ünsiyet kurma noktasındaki adabı da yine layıkı ve bilecek ve anlayacak. Evet, hemen bir adap itibariyle hilim sahibi olma noktasına bakalım. Biliyorsunuz özellikle zamanımızda aziz dostlar, kıymetli kardeşler, en önemli huylardan bir tanesi yumuşak huyluluk. Yani bir şahsın huyu yumuşak ise, pamuk gibi ise, bu şahsın çok dostu vardır. Bu şahs hiçbir zaman meydanda kalmaz. O güzel huyu sayesinde hepsi, hepsi bilir, hep takdir edilir ve hep yad edilir. Bakınız, demek ki insanı insan yapan burada, insanı efendim sultan yapan neymiş? Birinci noktada efendim hilm sahibi olmak yani yumuşaklık. Efendim yumuşak huylu heyecana kapılmayıp öfkeyi yenmeyen, nefsine hakim olup kızmamaya, gücü yettiği halde affetme, tahrik edici sebepler karşısında soğukkanlılığı koruma, ağır başlı olma gibi anlamlara geliyor Hilm kelimesi değerli kardeşlerim. Hilm, güzel ahlakın temelini oluşturuyor. Biz de o yüzden görgü kurallarına hilim sahibi olmadan söyleyeyim, başlamak istemedik. Hilim sahibi olan bir kimse yumuşak huylu, ağır başlı, soğuk kanlılığını koruyup öfkesine yenik düşmediği için toplum içinde uzlaştırıcı olur. Nitekim kusurları görmeme, insanları bağışlama, iletişim adına herkese açık olma gibi tavırların hemen hepsi bu temel vasıftan kaynaklanır. Bu vasıfa sahip insanların çok olduğu bir toplumda problemler en aza inmiş olur. O yüzden de her şeyden önce hilim sahibi olmaya çalışmamız gerekiyor. Hilim sahibi olmakla vazifelerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Şüphesiz ki insanların en halimi ve yumuşak huylusu Hz. Ayşe annemize Ey Ayşe! Yumuşak davran! Zira yumuşaklık bir şeyde bulunursa mutlaka onu süsler. Bir şeyden çıkarsa onu da çirkinleştirir diyor. İşte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ne kadar hoş ifade etmiş. Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Hakim'de Allah'ın bir rahmet eseridir ki sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer huysuz ve katı kalpli birisi olsaydın muhakkak onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Efendimiz'in bu sıfatından dolayı Hazreti Allah Celle ve Ala Hazretleri Ali İmran Suresinin 159. ayet-i ölmüştür. Evet. Ve bizlere de Efendimizin şahsında nasıl bir karaktere, nasıl bir özelliğe sahip olmamız gerektiği konusunda da mesajlar telkin eylemiştir talih kardeşlerim. Yani bunu da unutmamak lazım. Bakınız neler neler ifade ettiriyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ vazifesini yaparken Hakaretler, sözlü sataşmalar binbir türlü yine tahriklere rağmen yumuşaklığını koruyor, vazifesine devam ediyordu. Böylece İslam'ı anlattığı bir esnada o sırada kendisini dinleyen birisi şöyle anlatıyor. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın bir olduğunu, ona inananların kurtulacaklarını ilan ediyordu. Ebu Cehil de onun üzerine toprak atıyor. Ey insanlar bu adamı dinlemeyin. Sizi dininizden vazgeçirmeye çalışıyor. Sizi putlarımız olan Lat Uzza'dan uzak tutmak istiyor, istiyor. diye yaygara yapıyordu. Peygamberimiz ise bu tahriklere hiç aldırış etmiyor. Bir kere olsun dönüp Ebu Cehil'in yüzüne bile bakmıyordu. O kendi görevini yapmaya gayret gösteriyor ve çalışıyordu diye de Efendime söyleyeyim Mevlana Şibli'den Asr-ı Saadet bölümünde böyle anlatıyor. Ne kadar aslında hikmet edeyim. Yani Efendimizin Ebu Cehil gibi şahsiyetlere zerre kadar dahi prim vermeden vazifesine bakmasın. İşte peygamberlik böyle bir iki tane şahsın Efendime söyleyeyim ifade edebileceği bir hadisede muazzam bir hadise. Yani peygamberlik Seçkin bir zatın işi işte seçkin zat. İşte Allah'ın peygamberleri öyle ki öyle davranışlarda, öyle ahlaki hamidelerde bulunuyorlar ki ona takılan o ahlakı efendime söyleyeyim benimseyen bir kişi Allah'ın iziyle yıldız oluyor. Zaten yıldızdan kast orada ahlakıyla, adabıyla, edebiyle, İslam'ı bilmesiyle rehberlik teşkil edeceği yani arı duruluk ifade edilir. işte sahabenin yıldızlar olmasının Sebebi de bu değerli kardeşlerim. Yani onlara tutunduğunuz zaman diyor sizi kesinlikle sapkınlığa götürmez. Kesinlikle sizi sapıttırmaz. Neden? Çünkü onların ahlakı, Kur'an ahlakı ve Hazreti Resulullah'ın ahlakıydı. Bu ahlakı güçleri yettiğince, karakterlerine uygun bir surette Bardaklarının aldığı müddetçe aldılar. Ama hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a meftun bir halde, aşık bir halde daha sonraki dönemlerden öyle diyor ya. Ahir zamanda öyle gelecek, öyle ümmetimden insanlar gelecek ki beni görmek için gerekirse diyor bütün servetlerini feda edecek. Sahabi öyle diyor yani. Sizin şu gördüğünüzün efendime söyleyeyim küçük de olsa, rüyada da olsa dünya gözüyle görmek için bütün servetlerini feda edecekler. Ama diyor yani çoğu göremeyecek. Gören az olacak. Şimdi niye böyle peygamber sevgisi bir şahsta aziz dostlar güç kuvvet kazanıyor? Şimdi Efendimizin ahlakı en üstün. Onu Efendime söyleyeyim rüyada görmek, gerçekte görmek gibi. Rüyada gören bir kişi Allah'ın izniyle diyor ben ona şefaat edeceğim. Onu diyor cehenneme sürüklemeyeceğim ve bırakmayacağım. O gözleri yani eğer mümin iman ehliyse, Mümin bir şahs ise o gözleri diyor, o vücudu ateşlattırmayacağım yaptırmayacak. Şimdi sizin hayalinizdeki hayatınızdaki bir şahs, bir kişi böyle ise sevgilim siz ona tabi olmak istemez misiniz? Yani bütün azalarınızla gider tabi olursunuz, gider vazifenize bakarsınız değerli kardeşler. Yani o acadan. Yani bizim gündelik hayatımızda da bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani birileri gibi olaylara hiçbir zaman için bakmamamız lazım. Bazı insanların yaptığı gibi de yapmamamız lazım. Bize düşen, işte o açıdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan temeyyüz eden ortaya çıkmış o harikulade ahlakın inşallah bir parçası olmak, bir parçasını da temsil etmektir. İşte bu açıdan elbette taklit edecek insan, elbette... Aziz dostlar, kıymetli kardeşler, kendisinden üstün olan güzel ahlak sahibiyle beraber olacak. Yoksa aziz dostlar, efendime söyleyeyim, kimden ahlakı devşirecek? Elbette hilim sahipleriyle beraber olacak. Efendim, bakınız onlardan güzel huy elde edecek. Yoksa nasıl kendini geliştirecek? Olmaz. Bu nedenle bize düşen inşallah... Hilim, görgü sahibi, ahlak sahibi inşallah şahsiyetlerle beraber olmak, onlarla inşallah hareket etmek, onlarla yine beraber oldukça da onların güzel ahlakından bizlere de hisseler gelmesi için elimizden gelen gayreti sergilemektir aziz dostlar. <Gülüyor> Resul bugün bayram, sensiz bayram olmuyor gel. Şu gönlüm sana hayran, sensiz bayram. is by ra Siz bayram olmuyor gel. <Gülüyor> Sensiz. Bir... Ben garip, ben gariban Sen yoktun ya her bayram Ben garip, ben gariban Bir çare kaldım ama Sensiz bayram olmuyor gel, bir çare kaldım ama. sensiz bayram. Bayram Olmuyor Gel Sensiz ben, ben Çok Yalnızım Sensiz Bayram Olmuyor Gel Sensiz ben, ben Çok Yalnızım Sensiz Bayram ben olmuyor gel Sensiz ben. çok yalnızım. Sensiz bayram. Değerli kardeşlerim yine bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden hasta olan Hazreti Saad bin Ubade'yi yine ziyarete gitmiş. Yolda münafıkların elebaşlarından Abdullah bin Übey'in de yine bulunduğu bir topluluğa rast gelmiştir. Orada bir müddet durmuş İbni Übey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sataşmaya başladı ve küstahça dikkat etsene adam hayvanın Yerden toz kaldırıyor, buradan uzaklaş, hayvanın bizi rahatsız ediyor demek suretiyle de aziz dostlar ileri geri konuşmaya başlamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradakilere selam verdikten sonra bazı şeyler anlatmış. İbnü Bey halkın peygamberimizi dinlediğini görünce iyice çığırdan çıktı ve bize Müslümanlıktan bahsedip durma. Sana gelen olursa ona istediğini anlatırsın diyerek Hakaretine devam, yine muhterem kardeşlerim sözlerle sarf etmeye başladı. Yani hakaretine devam etti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun adat dışı davranışlarına bir karşılık vermiyor, anlatmaya devam ediyordu. Buna karşılık büyük şair Abdullah bin Revaha ayağa kalktı. Ya Resulallah buraya her zaman geliniz, bize konuşma yapınız, sizi çok seviyoruz diyerek sevincini dile getirdi değerli yani kardeşler. Seyyidüser bakınız işte bu hal bambaşka bir hal. Bambaşka bir durum. İşte bu sırada Müslümanlarla münafıklar arasında tartışma başladı ve kavga edecek duruma geldiler. Çok sakin davranan ve hiç öfkelenmeyen Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onları yatıştırdı ve daha sonra ise oradan ayrıldı ve yoluna devam etti değerli kardeşlerim bunu ifade ederim. İşte bu da bir cihad. Yani cihadın ne olduğunu öğrenmek istiyorsak önce peygamberden öğreneceğiz. Orada güzel ahlakı, temiz huyluluğu, efendiliği, efendime söyleyeyim hayrı hasanatı Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek de cihadı. Yani cihad sadece kılıçla yapılan şeyler değil. Yani münafık olmuş malum işte Medine-i Münevvere'de bu Abdullah bin Übey çoğu Müslümana zarar vermiştir. Yani münafıkların başı olarak geçiyordu. Bu münafık yüzünden çoğu Müslüman belki de sevgili dostlar sahabe arasında da öyledir. E yani Takvaydı ama üst takvaya belki geçememiştir. Bu nedenle bu tür münafıklar toplumda kesinlikle ve kesinlikle dinlenmemesi lazım. İstediği kadar bağırsın çağırsın İstediği sözler etilsin Ama velakin hedef ve dava İslam ise İslam'ın Güzellikleri ise inşallah Ona doğru yönelmek ve koşmak için Elden gelen gayreti göstermek gerekiyor Yine Efendimizin aleyhissalâtu vesselâmın Yüce vasıfları Kur'an'dan önce indirilen Hak kitaplarda da yer alıyordu Mesela Yahudi alimleri peygamberimizin Tevrat'ta bulunan pek çok sıfatını Bizzat gözleriyle görüp tanımışlardır bu Yahudi bilginlerinden birisi de onun Tevrat'ta ölen sıfatlarından kendisinde görmediğim denemediğim yine hilim sıfatından başka hiçbirisi kalmamıştı diyerek bunu da denemek ister ve sonrasında ise olayı ve hadiseyi şöyle anlatır. Ben peygamberimizi alışveriş sonunda belli bir vade ile 30 dinar hoşlandırmıştım. Borcun tahsiline daha bir gün varken gidip ya Muhammed hakkımı öde, zaten siz Abdülmuttalip oğullarının adeti borçlarını zamanında ödemeyip uzatıp durmaktır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer bana ey pis Yahudi vallahi Resulullah'ın evinde olmasaydın senin gözünü patlatırdım dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ömer'e ey Hafs'ın babası Allah seni bağışlasın biz senden başka türlü bir davranış beklerdik. Bana onun bende olan hakkını güzellikle ödememi söyleyecektin. Ona da alacağını tahsil ederken yardımcı olacaktın ve daha nazik davranmasını söyleyecektin buyurdu. Bu Yahudi devamla şöyle anlatıyor. Benim Resulullah'a karşı cahilce, kaba ve sert davranışım Hazreti Resulullah'ın yumuşaklığını artırmaktan başka bir iş yapmadı ve yumuşaklığı arttı diyordu. Bana ey Yahudi sana borcumu yarın sabah ödeyeceğim buyurduktan sonra Ömer'e ey Hafs'ın babası onu yarın sabahleyin istediği hurma bahçesine götür beğenirse kendisine şu kadar ver verirken de sana şu kadar fazla veriyorum de eğer bu bahçedekine razı olmazsa falan bahçeden şu kadar ver buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anhum diyor beni hurmasını yine beğendiğim bahçeye götürdü. Oradan Resulullah'ın dediği kadar hurma verdi. Emreti fazlalığı da ekledi. Yahudi peygamberimizdeki alacağını da bu şekilde tahsil ettikten sonra kelime-i şahadet getirdi ve Müslüman oldu. Niçin Müslüman olduğunu da Hazreti Ömer'e radıyallahu şöyle anlat Ey Ömer biliyor musun Resulullah'a niçin böyle davrandım? Çünkü Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Tevrat'ta yazılı özelliklerini ve ahlakını bütünüyle onun üzerinde gördüm. Görmediğim sadece hilmi ve yum yumuşaklığı kalmıştı. Bugün de hilmini denedim. Onu da aynen Tevrat'ta yine yazılı olduğu şekilde buldum. Ve sen şahit ol şu hurmayı ve servetimin yarısını fakir Müslümanlara bağışlıyorum. Daha sonra bu Yahudi ailesinden yaşlı bir adamın dışında herkes Müslüman olmuştur. Peygamberimizin sabrını ve yumuşaklığını sadece bu hadisede göstermesi dahi pek çok insanın iman etmesine sebep olmuştur değerli kardeşim. Bunu yine İbn-i Saad'ın tabakatında görüyoruz bu hadiseyi. Daha sonra ise bu Yahudi ailesinden yaşlı bir Adamın dışında demek ki herkes Müslüman oluyor ve sevgili dostlar İslam'dan etkilenir. Efendiler Efendisi'nin hilim ve yumuşaklık huzurunu gösteren bir örnek var ki bunu anlatmadan da programımızı bitirmeyelim ve bunu anlatalım inşallah. Bu şekilde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hilmiyle alakalı, yumuşaklığıyla alakalı Efendime söyleyeyim e, hadiseyi bitirmiş olalım. Peygamberimizle birlikte yürüyordum diyor Enes bin Malik radıyallahu anhım ve üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert yakalı ve kaba bir hırka vardı. Bedeminin birisi koşarak geldi. Hazreti Peygamber'in arkasından yetişti ve cübbesini şiddetli bir şekilde çekti. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hırkası yırtıldı ve yakası boynundan kaldı. Ve yakası boynunda kaldı. Adamın kuvvetli çekişinden dolayı elbisenin sertliği Hazreti Peygamber'in boynunda iz bırakmıştı. Sonra Bedevi, ya Muhammed develerimi buğdayla yükle çünkü sendeki mal ne senindir ne de babanındır buyurdu. Ve Bedevi'nin yaptığı çok kaba ve görgüsüzce bir davranıştı. Hz. Peygamber üzüldü, Bedevi'ye döndü ve önce beni incittiğin için özür dile dedi. Bedevi, hayır özür dilemiyorum şeklinde karşılık verdi. Oysa Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam bedeviye bir nezaket dersi vermek istiyordu. Fakat adam hiç de orada değildi. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bedevinin kabalığına bakmayarak sahabilerine döndü. Bu adamın develerinin birine arpa diğerine hurma yükleyin buyurdu. Adam sevinerek gitti. Sahabiler de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu güzelliğine hayran kaldılar. İşte hadise bu efendim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda olduğu gibi hilmi ve yumuşaklığı ile de en önde her zaman zirvedeydi. Bize yakışan da elbette her şeyden önce hilm sahibi bir insan olmak için gayret göstermek gerekiyor. Allah inşallah hilmimizi artırsın. Yine halimselin bir hayat yaşamayı da cümlemize nasip etsin inşallah efendim. Evet aziz dostlar demek ki adab, edep bir şahsı sultan ediyor, bir şahsı yeniden Cenab-ı Hak Celle Hazretleri'nin yine efendim yeryüzündeki halifesi yapıyor. O bir şahsın içerisinden adaf ve edebi aldığınız zaman, hal ilmini aldığınız zaman o şahsa da çok ciddi derecede bunalımlar oluşuyor. Bu sefer kişide bilgi tam manası İslami bir hayat noktasında yeterince olmadığı için bilgi eksikliği yüzünden veya görgü eksikliği yüzünden o şahsa, o kişide muazzam hastalıklar vücuda geliyor. Bunu da başkaları her türlü halle kullanıyor. Günümüzde de zaten en çok uygulanan metot, cahil bırak, bir şey bildiğini zannetsin, okumasın, araştırmasın, incelemesin, onu büyük şeylerle meşgul et, sonra da istediğin gibi saltanatını kur projesini bugün günümüzde çok net bir şekilde görüyoruz, çok net bir şekilde de hissediyoruz. Bu açıdan Allah cahillikte Efendim sebat edenlerden eylemesin. Cahilsek Allah Teala cahilliğimizden döndürsün, döndersin. Bilgimiz varsa inşallah amel etmemizi nasip eylesin. Allah bizleri hilim sahibi, ameli düzgün, takvası düzgün, hali düzgün, kali düzgün insanlarla beraber eylesin. Salih ve sıddıklarla inşallah beraber eylesin diye de dua edelim efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum inşallah bir sonraki Bağda Sabah programında tekrar ilim, aşk, istikamet frekansı Radyo Dilara'da birlikte olmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. izin gülü radyo dili arada bağdı sabah programı sona erdi gerçek aşkı ve muhabbeti yakalamanız dileğiyle